Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40 elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Aradan tam bir ay geçti. Evet. Yine e, Ayın son programında bir aradayız. Evet. evet e, bugün dinleyicilerimize neler aktaracağız hocam? Evet. E, depremler olmaya devam ediyor bütün dünyada. irili ufaklı. Malum evet. onlar artık rutin şeyler. Türkiye'de e, ne gelişmeler var. İşte bir yandan İstanbul'da özellikle şahit olduğumuz bu böyle oldukça belli bölgelerde yoğunlaşan kentsel dönüşüm faaliyetleri özellikle benim oturduğum Kadıköy'de An Anadolu Yakası'nda. Değil mi? Evet. Ama tabii işte onların ne kadar kentsel dönüşüm amacına uyduğu konusunda tartışmalar var kamuoyunda. Yani evet. bir sonuç olarak bir e, kentsel dönüşüm dediğimiz şey yapıları güçlen güçlü hale getirme, güçlü de daha doğrusu depreme dayanıklı yapı stov oluşturma amacından galiba biraz saparak işte rant oluşturma şeyine doğru gitti. Özellikle o bölgelerde. Evet. Yani sonuç olarak halkın büyük ölçüde yaşadığı yani gelir düzeyi çok yüksek olmayan bölgelerdeki halkın pek şeyden bir yararı olmadı. Bu kentsel dönüşüm gibi görünüyor. Buna mukabil ...değeri artabilecek, rant yaratabilecek, rant dolayısıyla değerlenebilecek bölgelerde bir takım inşaatlar yapılıyor. Onların depreme dayanıklı olduğunu varsayıyoruz tabii. <gülüyor> bir, bir de yani bunlar e, bir kavram kargaşası da başladı. Çünkü e, bir kanuna dayalı kentsel evet. dönüşüm evet. söz konusu. Bir de bireysel... Ee, insanların kendi apartmanıyla veya e, mülküyle evet. ilgili e, aldığı kararlar doğrultusundaki e, tahmin ediyorum Kadıköy ilçesindeki büyük çoğunluk da bu bireysel e, öyle e, ama tabi kanunun getirdiği olanaklar al olanaklardan e, e, olanaklardan da yararlanıyor kolaylıklardan yararlanmak tabii. söz konusu işte tabi e, oluyor eğer bir... kriterler uyuyor evet. ise evet, evet. evet. evet. Ben e, bugünkü programda e, bir konuyu ne zamandır e, düşündüğüm ve gündeme getirmeyi düşündüğüm bir konuyu e, gündeme getirmek istiyorum. Şimdi e, giderek e, trafik probleminin de yarattığı, park park ihtiyacını da ortaya çık çıkardığı e, çok bodrumlu yapılar gündemimizde. Yani çok sayıda bodrum yapılıyor artık e, binalara daha ee, iki kat iki kat ve üç kat bodrumu biliyorum apartman dairesinin yani altında işhanlarında vesaire evet. beş altı Ayrıca, yedi katlara Ayrıca. kadar gidiyor doğru, yani, doğru. E, tabi arazi e, değerli oldukça e, yani, bodrumun sınırı da yok yani aşağı doğru e, gitmeniz için bir imar e, kısıtlaması yok ama tabi e, ee, bu e, bodrumlu yapıları inşa ederken çok derin kazılar yapmak durumunda oluyorsunuz. Bu kazılarda zeminin işte yıkılmadan durabilmesi için bizim iksa dediğimiz sistemlerle bir nevi e, zemin e, zemin çivileniyor diyelim yani bir takım e, ankrajlar yapılıyor. E, aksi takdirde durması mümkün değil o kadar derin kazıların. Yani e, ama bu ankrajlar, bu ıı, iksa sistemleri geçici sistemler, e, inşaat süresince zemini tutmaya yönelik e, önlemler. E, daha sonra e, yani şey yapıldıktan sonra, bina yapıldıktan sonra, o bodrumlu bodrum katları inşa ettikten sonra, o bodrum katların ileride o zeminin bütün yatay itkisini alması bekleniyor. Çünkü bu ankrajlar zamanla e, fonksiyonlarını göremez halde. Göremez yani halde. Yani. Korozyona, korozyona uğruyorlar. Evet. Bunlar ne tür malzemelerdir hocam? Efendim, en çelik. Ço en çok kullanılan tabii çelik. çelik. Öngerme ön çeliğidir hatta bunlar. Öngerme verilir. E, yani dikiş atılır. Bir nevi zemine e, baskı yapılır. E, i̇şte önde bunların kuşak kirişleri vardır vesaire. E, kazıklar yapılır, kazıklar e, düşey kazıklar yapılır. Bunların üzerinden ankrajlar zemine doğru e, tatbik edilir. Bunun ee, üzerine de sonradan tabi betonlar geliyor. Hayır herhalde. şimdi yok bu bu bir geçici bir şey aslında. Evet. Ben, onun üzerine e, aslında kalıcı ankraj da var ama kalıcı ankraj yapmak e, çok kolay bir şey değil yani. Korozyonu yüzde yüz önleyeceksiniz. Önleyecek. İlerde bunların hmm. boşalmasını. E, ...kopmasını önleyecek diye pek yapılmıyor Türkiye'de. Dünyada da az uygulanır Uygulanır ama. Şimdi Türkiye'de bu ankrajların e, e, hepsi neredeyse bildiğim kadarıyla belki bir iki istisnası vardır. Geçici ankrajlardır Ve e, standart olarak da geçici ankraj deyince işte ömrü iki yıl olan nominal ömrü. Ha diye o kadar da yani. kısa. E, tabii işte inşaat ha, süresi. İnşaat süresi ama 2 yıl olmaz da üç yıl olur. O kadar önemli değil evet. ama böyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl durmaz bunlar. Fakat Türkiye'de şimdi daha sonra yani bu ankrajlar fonksiyonlarını göremez duruma geldikten sonra ne olacak? Zemin kazıldığı için zemin yatay hareket etmek ister. Yani yatay bakın yatay olarak binanın bodrum katlarını kuvvetler uygular. Zeminden kuvvet gelir. Yani kim zeminin kendi kütlesinden. Depremde tabii bu daha da artar. daha da yani, yani zeminin dinamik etkisi, itkisi dediğimiz. Şimdi işin garibi Türkiye'de bu bırakın deprem durumunda, statik durumda yani deprem öncesinde diyelim. Bu ankrajlar görevlerini bitirdikten sonraki durumda eee yapının kendisi yani bodrum katların dışında perdeler yapılıyor. Perde dediğimiz beton. Duvarlar. Yani duvarlar. Bunların bu deprem etkilerine göre pardon zemin etkilerine göre dizayn edilmesi, hesaplanması lazım. Bu çoğu zaman ihmal ediliyor. İnanılacak gibi bir şey değil. Atabiliyor Halbuki mi? en temel Evet. Şimdi yani iş, işte iş şansa bırakılıyor. Biraz. O evet. geçici ankrajlar Tabii ben iki yıl dedim biraz önce ama o nominal değeri yani şartnamelerde kabul edilen diye 4-5 sene 10 sene de durabilir yani evet. yani duruma göre bu. Ama, ama, bir ama, işte... ama sonuç olarak bunlara güvenilemez. Daha çok yakında bir vesileyle inceleme durumunda olduğum bir projede böyle bir durum gördüm. De neyse ki inşaat başlamamıştı. İlgili kişileri uyardım. Yani bunlar dikkate alınmamış projede. Böyle yapılan Biz bir şey var. Siz tamamen hesaplamalardan evet, evet. yakaladınız yani, bunu. Evet, evet. evet. Çünkü hayır, taşıyıcı sistemi de görünce bir acayiplik şey yaptım. Yani i, yeteri kadar e, perde duvar yoktu bodrum katlarda. Bunları taşıyacak. Çünkü benim incelediğim projede yedi, yedi tane bodrum vardı. Yedi Evet, yok. yani var Aa, böyle proje. Tabii, tabii, doğru. Şimdi bunlar büyük tehlike oluşturuyor. Ee, e, nitekim... E, İsim veremeyeceğim ama büyük bir alışveriş merkezinde buna benzer bir olay oldu ve e, çok büyük önemli hasarlar meydana geldi. Bu hmm. hasarlar daha sonra tamir edildi vesaire. Bir şekilde yapı güçlendirildi. E, bazı şeyler kulağımıza geliyor. E, fakat pek hani e, ortalığa saçılmasın diye üstü kapatılıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bu zemin ve temel konusu biraz sahipsiz kalmış bir konudur. İnşaat mühendislerinin içinde özel bir branş olarak geoteknik branşı var. Yani eskiden zemin mekaniği ve temel evet. mühendisliği adını verdiğimiz işte daha sonraları geoteknik mühendisliği adı verildi. E, bu e, tamamen inşaat mühendislerinin bir e, alt dalıdır. Yani. Bir branşıdır inşaat mühendisliğin. İnşaat mühendisliği biliyorsunuz çok geniş spektrumu olan bir meslektir. Elbette. İçinde su mühendisi vardır, yol mühendisi vardır, işte yapı mühendisi vardır, e, zemin mühendisi vardır, varolu var. E, ve e, ne bileyim işte bunların özel ihtisasları vardır, özel master e, programları vardır vesaire. Hatta depremler söz konusu olunca zemin mekaniğinin içine bir de zemin dinamiği girdi. Bu da özellikle son 30-40 yıl içinde oldukça gelişen bir bilim ve uygulama alanı oldu. Şimdi Türkiye'de e, bu konu biraz geç gelişti. Yani. Fakat özellikle 1999 depremlerinden sonra, e, büyük ölçüde o depremden sonra, Ortaya dökülen e, genellikle yer bilimci öğretim üyelerinin televizyonlarda böyle bu konuyu böyle Sürekli. ballandıra ballandıra ve aşırı bir biçimde e, tarif ederek e, öne çıkarmalarından dolayı. Tabi burada Adapazarı'nda yaşanan bu sıvılaşma davlusu, zemin göçmesi olaylarının da çok rolü oldu biliyorsun. Binalar resmen devrildi evet. vesaire. Ama o çok lokal bir problemdi. Ama bu problem biraz abartıldı. Abartıldı, öyle abartıldı ki bu programlarda çok konuşmuşuzdur bunu hatırlıyorum yıllar boyunca. Doğru. E, sanki e, depremde binaları etkileyen ve binalar icabında hasara uğratan, yıkan tek neden zeminin kötülüğüymüş gibi bir algı yaratıldı. Öyle ki insanlar yani zemin iyiyse, İyse, üstteki yaparsın, yapı hocam. kötü bile olsa bir problem yok demeye başladılar. Böyle bir e, algı içine girdiler. Zeminin rolü çok tabii var. Olmaması mümkün değil ama bu iş hem abartıldı hem de yanlış bir biçime, yanlış bir yola sürüklendi. Nasıl sürüklendi? Yerbilimci e, kişiler, arkadaşlar, e, öğretim üyeleri... Ki bunlar e, jeolog ve jeofizikçiler, e, bütün olayı buna bağladıkları için ve aslında bu konuda kendileri yetkili olmasına rağmen yetkili olamadıkları için işte bütün yıkımlar bu, bu, işten bu me oldu. meydana geldi deyip gayet sun iyi bir biçimde olmaması gereken bir biçimde bürokrasiyi de ikna ederek. Veya bürokrasideki yandaşlarından yararlanarak e, yönetmeliklere, genelgelerle, yönetmeliklerle ve genelgelerle bu yer bilimci e, meslektaşlarımıza diyelim müthiş yetkiler verdiler. Şimdi bu dünyada görünmemiş bir şey. Yani aslında dediğim gibi bu zeminle ilgili konular inşaat mühendisliğinin bir alt dalı olan geoteknik, e, biliminin uygulam, bilimsel bir uygulama konularıdır. Buna mukabil e, bu diğer yer bilimcilerin bu konuya bu şekilde iyi bir biçimde sahip çıkmasıyla ve bu mesleklerin erbaplarına da zorunluluk getiren bir takım yetkiler verilince yani mesela zemin raporlarında mutlaka bir jeofizikçinin imzası... şart. Hı. Niye olsun? Gerekmez. Jeofizik deneylerin gerektirdiği bir durum varsa o zaman belki ama yani bunun jeofizikçinin normal bir e, binanın e, zemin raporunda rolifren olması gerekmez. Jeofizikçilerin uygulama alanları bellidir. Bütün dünyada jeofizikçiler en en yaygın olarak maden aramada özellikle petrol işlerinde çalışırlar. Aslında uygulama alanı dar bir meslektir jeofizik. Ama Türkiye'deki eğitim programsızlığı yüzünden yani bir planlama yapmadan orada burada fakülteler üniversiteler açma şeyinden yanlışından dolayı Türkiye'de gereğinden çok fazla jeofizikçi var. Gereğinden çok fazla jeolog var. Bunlara da tabii iş bunları lazım. Açıkçası bu meslek mensuplarına iş yaratıldı Türkiye'de. Bunu açık açık söylemek zorundayım. Benim bu insanlara karşı bir şeyim yok tabii. Elbette, ama tabii. E, Yani bu tehlikeli bir şey. Bakın, geçenlerde yine, yani demin biraz önce belirttiğim bu e, yedi katlı bodrum meselesi dolayısıyla, o inşaata ait zemin raporunu da istedim ok okumak için. Zemin raporu bir felaket de gördüğüm. Yani zemin mekaniği, ben zemin mekanikçi değilim ama 50 yıllık mühendis e olduğum için tabii, bir tabii. genel bir şeyim var. Ee, ama uzmanlığı şey yaparım, her zaman saygı duyarım. Ee, kendi fikrim olsa bile özellikle bu konularda uzman geoteknikçiler her zaman bu e, işin doğrusunu bilirler, onlara danışırız. Fakat görebildiğim kadarıyla bu rapor, ki ben böyle çok rapor gördüm maalesef kesinlikle geoteknik biliminden ve uygulamasından uzakta afedersiniz çok cahilane yazılmış bir rapor. Şimdi efendim piyasadaki şeyler böyle yapılıyor. Türkiye'de inanılmaz bir afedersiniz bu açıdan kendini kendini kandırma var. Yani uzman olmayan kişiler, bu işi yapmaması gereken kişiler kanuni olarak kurallar öyle konduğu için yapıyorlar. Bu kurallar nereye konmuş kurallar? Mesela deprem yönetmeliğinde... Bu... Hayır deprem yönetmeliğinde yok ama yani e, tam e, bu konuda tam bir, bir bilgi veremeyebilirim size. Ama yani e, diyelim Bayındırlık Bakanlığı'nın çıkardığı genelgelerde, diğer yönetmeliklerde, yapım yönetmeliklerinde vesaire bunlar evet. zorunlu hale getirilmiş evet. durumda. Evet. <gülüyor> Bu konu e, inşaat ile jeofizik ve jeoloji mühendisleri arasında 1999'dan bu yana 15 yıldır tartışılıyor. Ve e, olmaması gereken bir şey tabii yani meslekler arasında ama mesleklerin birbirine müdahelesi söz konusu aslında. Burada yapılan yanlış bir şey var. Yani hem müdahale hem de sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla... Ee, olmaması gerektiği kadar önem verdiğiniz bir şey diğer önemlileri eğer perdeliyor ee, ve e, karartıyorsa ve o bakın, zaman ciddi bir problem vardır. demektir. Çok, çok yanlışlar yapılıyor burada. Ben yani mesela bir örnek vereyim. Yıllar önce Ege bölgesinde e, yapılan e, o sıralarda yapılan daha sonra herhalde faaliyete geçmiştir. Çok büyük bir rüzgar halefini enerjisi, üretim tesisi yani rüzgar türbinlerinin deprem bakımından değerlendirilmesi için projesinin bana başvurmuşlardı. İster istemez ben tabii zemin raporunu da istedim. Yani deprem açısından bakmakla birlikte. Ve o gördüğüm rapor da biraz önce belirttiğim rapor gibi yani kesinlikle zemin mekaniği veya geoteknik Bilim kurallarına uymayan bir rapordu ve yanlışlarla doluydu. Onun üzerine e, projeciyi şey yaptım yani üstte bu projesini yapan ve temel projesini yapan e, mühendisi. Siz dedim, bundan nasıl yararlandınız? E, bana denilen şey çok acıdır yani. Hocam biz onların uyduruk raporlar olduğunu biliyoruz. Biz onlara bakmıyoruz. Çok emniyetli olarak işte bir takım hesaplar yapıyoruz yani. Bakın bu bilmiyorum ama herhalde... Bu garip. Ama bu büyük bir, bir yatırımdı yani. Kamuyu ilgilendiren enerji yatırımı, çok büyük bir enerji yatırımı böyle yapılıyor. Türkiye'de eminim buna benzer çok hikayeler vardır. Bu işi düzeltemiyoruz. Ve başımıza bela olacak. Daha büyük belalar geleceğinden korkuyorum. Yani yarın öbür gün bir deprem olduğunda... İstanbul'da çok fazla şu anda kazı var. Bu kazıların pek çoğu çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Kazılı durumda olan şey var. Ve hele hele derin kazılar çok çok çok kritik. Bir de bu ankıraş ve iksa sistemlerini yapan firmaların uzmanlığı meselesi var. Bunların ne projeleri kontrol ediliyor, ne yapımları kontrol ediyor. Çünkü bunlar biraz ihtisas isteyen şeyler. Bunların yani kontrol, işte malum yapı denetim sistemimiz var ama tabii fiktif bir sistem yok. Böyle bir Sistem artık. Tabii. Özellikle o konulardan anlayan, güvenilir hiçbir da şey yok. Yani. yani böyle kelle koltukta e, yürütüyoruz bu işleri. Ama e, bu konuları bilmemiz lazım. Bu konuları gündeme getirmemin nedeni de bu. Yani bu bu konu hem düşünün bunlar e, çok büyük maddi şeylere. E, ee, zararlara neden olabilirler. Çünkü pek ucuz sistemler de değiller. Ee, ama mesela o biraz önce sözünü ettiğim alışveriş merkezi örneği olduğunda gibi. Mesela benim geçenlerde gördüğüm proje o haliyle yapılsaydı o alışveriş merkezinde olanlar orada da olacak. Ciddi bir risk yani. yani. Evet. Evet. O, onu atabiliyor muyum? İstanbul'un zemini İstanbul özelinde konuşursak neyse ki pek kötü değildir. Yani o bir şansımız bizim. Ama ee, bu o, dediğim gibi tehlikeli durumların ortaya çıkmayacağının garantisi olamaz. Bu konu maalesef e, biraz e, özellikle inşaat mühendisleri tarafından dile getirildiğinde işte meslekler arası çekişme falan Çetişmek diye biraz, e, biraz şüpheyle karşılanıyor. Hatta yani niye bak meslekler işte birbirlerine e, rekabet ediyorlar ama ama bu burada rekabet söz konusu değil. Bu, burada resmen resmen konunun uzmanı olmayan bir meslek grubunun başka bir işe müdahalesi söz konusu. Bu haksız ve çok yanlış ve çok tehlikeli bir şey. Bu tehlikeli macerayı oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bunu, bunu vurgulamak çok önemli olduğu için bu programda dile getirmeyi düşündüm. Evet, evet. Ben çok benzer bir durumu bugüne kadar hep Madem mühendisliği alanında evet. e, düşünmüşümdür, görmüşümdür. Onun acı sonuçlarını evet. görüyoruz. Şimdi hocam e, buradan hareketle e, biz inşaat sahipleri diyelim veyahut da inşaat yaptırmak isteyenlere e, nasıl bir e, tavsiyede bulunabiliriz? Ne, nedir bu? Çünkü insanların bilebileceği bir teknik detay değil. Evet. Ee, öyle kolay kolay ya bunun e, nasıl öğrenelim dendiği zaman da e, öğrenilebilecek bir iş de değil. Ama herhalde e, bir yolu yöntemi olması lazım. Yani evet. Bu en küçük inşaattan... En büyük inşaata kadar işte bir AVM evet. inşaatı için de geçerli. Evet. Herhangi bir dört katlı, beş katlı apartman için de geçerli. Evet. Ee, nasıl tavsiyede bulunabilir bu, Ne yapmamız bu, lazım? Bu cevaplaması zor bir soru. Zor Sorduğunuz değil mi? Çünkü yani. yani sistemsizliğimiz var. Burada sistem yok. Bakın bir işi nedir bu işin esası? Her işi ehli, ehlinin yapması lazım değil mi? Uzmanının evet. yapması lazım. Artı bu inşaat işlerinde, madencilik işlerinde vesaire yine işin ehli insanlar tarafından yapılanların denetlenmesi, kontrol edilmesi lazım. Bu mekanizmaların çok iyi bir biçimde istismara yol açmayacak, kötüye kullanılmayacak bir biçimde düzenlenmesi lazım bu mekanizmalar. Türkiye'de bu yok. Ben şimdi... Ee, ee, özel olarak bir arkadaşım benden isterse tanıdığım bir mühendis bakın işte bu arkadaş diyebilirim ama bunun bir anlamı yok. Tabii. Genel olarak bir anlamı yok. Bir mekanizmamız, e, genel olarak başvuracağımız bir mekanizmamız yok. Şimdi e, bu e, yer bilimci arkadaşları bir imtihan etseniz geoteknik mühendisliği açısından hepsi sınıfta kalırlar. Yani Normal lisans düzeyinde bile imtihan etseniz sınıfta kalırlar ama yetkileri var. Evet. Hepin yetkiler ellerinde. Sınıfta kalmalarının sebebi bu alanla ilgili eğitimlerinin belli bir seviyede Efendim, olması mı? Eskiden hiç yoktu zaten. Olması da gerekmez. Gerekmezdi. Ama sırf işte burada bu konuda bu, bu meslek dalında bir niş buldular kendilerine. Daha sonra programlarını yavaş yavaş eklemeye başladılar. Ama ne olursa olsun bu inşaat mühendisliği konusudur. İnşaat mühendisliği eğitimi almayan bir kişinin e, mesela bir mukamet, zemin mekaniği adı üstünde bir mekanik konusudur. Dolayısıyla anlatabiliyor muyum? Bu inşaat mühendisliğin konusu. Jeofizikçiler, jeologların, jeofizikçilerin rolleri yok mu? Var, var ama bakın herkesin kendi alanında var. Yani jeolog e, yer kayaçlarının oluşumu konusunda. Ama jeoloji aslında bir mühendislik değildir. yani. yani. Ama Türkiye'de jeoloji mühendisi var. Bakın mı mıydı? Hı. Biliyor muyum? Yurt dışında ne vardır? Jeolog, Jeolog var. vardır. Değil mi? Hı. Evet. Jeofizikçi vardır. Evet. Bizde jeofizik mühendisi var. Antropolog gibi. E, e, evet yani. Jeolog ama, var. Ama evet. bakın bunlar, bizde hepsi mühendis olmuşlardır. Yani niye çünkü mühendislik işte daha iyi para getiriyor falan gibi bir e, yaklaşım şeyi olsa olsa. Yani başka hiçbir şey yok. Daha makbul bir meslek. Şimdi jeofizik mesela, jeofizik ölçümler bugün yapılabiliyor. Derin şeylerde, e, yani zem, zeminin e, büyük derinliklerindeki yapıyı e, öğrenmemiz için bazen gerekli olabiliyor. Jeofizik e, araçlarla bir takım ölçümler yapılıyor. Hatta sismik e, ölçümler de deniyor bunlara. Bunlar e, yararlı olabiliyor. Ama nadiren bunları kullanıyoruz. Bunlar e, her inşaatta zorunlu olan şeyler, şeyler değil. değil. Ama büyük işler. Ne bileyim bir baraj inşaatı yapıyorsanız bu jeofizik ölçümlere ihtiyacınız olur. Belki bir yüksek binada da olabilir. Hatta biliyor muyum? Zeminin yakın çevresinin e, yapısını daha iyi tanımak için. Ama esas yine sondajlar yapılır. O sondajlar zemin mekaniği prensiplerine göre değerlendirilir. Bir takım yerinde testler yapılır, sondaj yapılırken ondan sonra sondajlardan alınan numunelerden laboratuvarda testler yapılır. Daha sonra bu yerinde yapılan ve laboratuvarda yapılan e, testler ve işte sondaj loklarının değerlendirilmesinden ki bu değerlendirmeyi uzman geoteknik mühendisler yapar. Bir zemin raporu hazırlanır. Bu zemin raporu ee, üst yapı hesabında ve temel hesabında gerekli olan zemin parametrelerini üst yapı mühendisine verir. Evet, o mühendis de o parametreleri kullanarak temelleri dizayn eder. Anlatabiliyor muyum? Veya bir takım oturmalar vesaire olacaksa bazı zeminlerde olabilir. Üst yapı mühendisi de onları Üst yapı hesaplarında dikkate alır. Evet, Benim hemen bir sorum olacak Buyurun. hocam. Ee, diyelim ki Kadıköy'de denize 100 metre 200 metre mesafede bir arsanız var. Evet. Ve burada bir şey yapmak istiyorsunuz. Apartman yapmak istiyorsunuz. Burada bir zemin araştırması ihtiyacı var mı? Tabii tabii. Şimdi efendim zemin araştırması aslına bakarsanız şu anda parsel bakımından zaten zorunlu. Evet. zorunlu hale getirildi. Bu, bu ve bu gerekli. E, gerekli. Yani evet. ben e, gereksiz olduğunu söylemiyorum. Bunu, ama evet. bunu kimin yaptığı, hangi meslek erbabını yaptırdın. Şimdi önemli. ikinci sorum da bu olacak evet. zaten. Yani bunu kim yapmalı ve e... işte bu, bunun olması gereken Türkiye'de bu düzen çarpık bir biçimde kuruldu ve yanlış bir şekilde yürütülüyor. yürütülüyor. Bunu biraz nasıl geriye e, çarkı döndürebiliriz bilmiyorum. Çünkü bir takım insanlar bunu artık hak diye kabul ediyorlar. Ama olmaması gereken bir şey yapıldı ve yanlış yürüyor bu iş. Evet. Yani şimdi siz giderseniz bir teklif alsanız mesela diyelim göreceksiniz ki çoğunlukla yer bilimcilerin yani ama şu var galiba emin değilim tabii bütün şeyden bürokratik tarafından emin değilim işin. işte o firmalar bir tane de inşaat mühendisi bulundurma zorunluluğu falan var. Şeklen, bu şirket de şek, var. Şeklen evet, evet. işte yani evet. veya belki de imza dağıttırıyorlar falan filan. Ama yani bu işin o işin formel tarafını ben bakmıyorum. Bunun gerçek olması. Gerçek olması gereken evet, ne evet. o önemli. Evet, evet. Ve bu aslında inşaat yani eğitimleri itibariyle inşaat mühendislerinin Kesinlikle. alanı Kesinlikle. olmak. Kesinlikle. Bütün bu dünyada bu böyledir. Evet. Bütün dünyada böyledir. Bakın Türkiye'de bu böyle yeni bir sistem yaratıldı. Yani dünya uygulamasına ters bir sistem. Evet. Böyle bir şey olmaz. Hayır. Yani şimdi bir açı, başka bir açıdan bakalım. Tamam diyelim e, jeofizikçiler fizikçidir yani sonuç olarak mühendisliğe yakındır. E, bunların eğitildiklerini düşünelim. Bu konuda bir eleman açığı varsa o, o bir jeofizikçiler vasıtasıyla kapandığını düşünelim. Böyle bir şey yok. Ben gördüğüm raporlardan hareket, hareket ediyoruz. O raporlara kadar kötü bir. Ama daha da temelde bir şey yazılmış ki yani evet. o kadar kötü yazılmış. Bun, yani bunlar. Müşterlik bakın bu raporlarda bir de çok üzüntü verici bir şey var. Şimdi hepimiz artık bilgisayar kullanıyoruz. Kopyala yapıştır sistemi var biliyorsunuz. Katen katen paste. Evet. Raporların dörtte üçü katen paste. Hakikaten. Bir, bir takım genel laflar var böyle. Kalın rapor görünsün diye böyle yüzlerce sayfa. Bu raporun içinde beş sayfa var falan mı yüz küsür sayfası şey Katempeste. Evet. Yani ama şöyle bir rapor var. Evet. Yani vatandaş bir bilmiyor raporun iç, içeriğini. Bu bu çok kötü bir şey. Çok e, teknik e, bakımdan e, vatandaşın bilgili olmadığı bir alanda vatandaş istismar ediliyor. E tabii hocam ben mesela demin verdiğim örnekte olduğu gibi işte diyelim ki bir tane apartman yaptıracağım. Bir zemin araştırması yapıldı. Orada cofizik mühendisinin imzasını gördüğüm zaman tamam aman bak ne kadar da iyi yapmışız derim yani. Onun detaylarından hmm. e, anlamam mümkün değil. Anlamak hmm. zorunda da değilim tabi. Evet. E, tabi siz daha da önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani e, sadece bir Kötü jeoloğun yazdığı rapordan bahsetmiyorsunuz. Eğitimleri itibariyle de bunun böyle olmaması gerektiğini, bunun esas itibariyle inşaat mühendisliği alanına girdiğini evet. belirtiyorsunuz ki bu tabii bir sürü şeyde insanın böyle Hı. birdenbire hem korkuya hem de ciddi endişelere sevk ediyor. Bakın evet. Türkiye'de yani yetkinlik... E, işinin ehli olma durumunun teskili söz durumunuz. konusu olmadığı için bakın şimdi ben üniversite öğretim üyesiyim ama üniversite öğretim üyeleri de bu sistemi kötüye kullanıyorlar. Yani yer bilimci arkadaşlarımız özellikle 99 depreminden sonra kesinlikle üst yapıyla ilgili olmadıkların halde kendilerine deprem profesörü dendiği için resmen çok büyük paralar alıp üst yapıları kontrol edip bu üst yapılar sağlamdır. Raporları vermişlerdir. Bu bilinen bir gerisi. Bu gel. da çok önemli. Evet. Bir jeofizikçi üst yapıdan beton armeden ne anlar? Deprem mühendisliğinden anlamaz. Hı? Yani ama bunlar bugün bile bugün bile bu istismar devam ediyor. Ben Van'a gittim depremden sonra bir büyük hastanenin özel hastanenin güçlendirme operasyonu yapılıyor. Orada operasyonun projesini yaptığı iftiharane bir biçimde büyük puntolarla afişlere asılan kişi bir jeofizik profesörü. Böyle şey olmaz. Bu şak edersin şaklamanlık yani. Ha. Biz biz bunu böyle yapıyoruz. Yani bunu ağır, ağır bir tabir kullandığım farkındayım ama, ama yani, yani e, bu, bu konuda o kadar bilinçsiziz ki bu, tabi basın da deprem profesörü adı altında bu deprem profesörlerinin depremle ilgili her şeyi bileceği gibi bir algı yarattı. E, halk halk e, bilmiyor. Büyük bir cehalet içinde bu olayları izliyorlar. Evet. E, hocam e, bir yutkunma arası Alalım. verelim. Lütfen <gülüyor> müzik parçamızı evet. çalalım. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Evet. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümüne giriyoruz. Birinci bölümde derin bina kazıları, geçici ankrajlar ve yer bilimcilerle ilgili e, konulara girdik. Buna devam ediyoruz. Hocam, e, biraz önceki birinci bölümde anlattıklarınız ...gerçekten çok kaygı... ...verici... Ee, ...ve bu meselenin... ...anladığım kadarıyla mutlaka masaya... ...yatırılması ve... E, ...yeni baştan ele alınması... ...gerekiyor fakat dediğiniz gibi... ...bu nasıl geriye dönecek... ...ve nasıl... ...çözümlenecek... E, ...bu da ayrı bir sorun tabi... Aslına bakarsanız bu bizim... ...çok kötü giden inşaat... ...genel inşaat sürecinin... ...sadece bir parçası... Evet. Yani biz e, şöyle bir izlenim var. Yani biz son zamanlarda işte e, 99'dan iş... sonra yani, Hayır şunu demek istiyorum. Evet. E, yani son 15-20 yılda, 30 yılda hatta işte Türk şirketleri inşaat bakımından çok ileri gittiler. Doğru. Müteahhitlik şirketlerimiz her türlü inşaatı gerek yurt içinde, yurt dışında e, büyük bir başarıyla yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Şimdi ben ondan bahsetmiyorum ama bu, bu işi iyi yapıyoruz ama iyi yapamadığımız iki tane alan var. Projeleri iyi yapamıyoruz. Bakın bunu genel olarak söylüyorum. Her her kötü, her proje kötüdür demek istemiyorum evet. tabii. Ama bakın. Ama herhangi bir yapıya ilişkin. Proje yapım projeleri. Proje yapım sistemimiz bir bütün olarak başarısız. Projeleri denetleyemiyoruz. Bir denetim mekanizmamız yok. Yanlış projeler dolayısıyla uygulanıyor. İnşaat öyle bir şey ki burada yanlış bir şey yapsanız bile hatanızı hemen yüzünüze vurmuyor. Ama mesela deprem çok kötüdür Tabii. o bakımdan. Bütün hatalarınızı ortaya çıkartır. Yüzünüze vurur. Tabii, binanın su alması her şey. keza. Yani o, çoğu zaman da binanın niçin yıkıldığını da bilmiyoruz. Yani hep geriye gidip bu bina niye yıkıldı, projesi yanlış mıydı, doğru muydu da diyemiyoruz. Çünkü sadece projesinden dolayı olmayabilir, yapımından dolayı olabilir, malzemesi kötü olabilir, malzemesi iyi uygulanmamış olabilir, vesaire vesaire işçiliği iyi olmayabilir. Şimdi yani aslında Türkiye için inşaat Neredeyse son günlerin şeyi bu kalkınma unsuru neredeyse önemli kalkınma. İnşaatla mi? kalkınır Neredeyse Nerede değil hocam Ama, yani dünyada bir numara olmaya yani gayret eğer, ediyoruz. Ama eğer bu konutsa özellikle yani yani bina yapımıysa biz bunu iyi yaptığımızı zannediyoruz. Evet yani hakikaten çok güzel fayanslarımız var. Çok güzel mutfak banyo, mutfak yapıyoruz. banyo yapıyoruz. Yer döşemelerimiz şahane. Betonlarımız da fena değil. Şimdi yani betonun kalitesinin iyi olması tamam önemli bir şey. Eskiden o da çok kötüydü. Ama mesela şöyle bir yanılgı var. Ya, çok iyi beton demek ki bina sağlamdır. Yok, evet. yok yok Betonun iyi olması kaliteli binanın sadece bir unsurudur. Evet yani, o çok... zeminin sağlam olması gibi, gibi bir şey yani. Yani. Yani, yani çok iyi betonunuz vardır ama çeliğiniz e, kaliteli değildir. Mesela böyle çelikler var. Piyasada tabii, satıla, tabii, tabii. satılan kalitesiz çelikler var. Bunlar kontrol de edilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Veya o çeliği, o donatıyı dediğimiz yani beton donatısını bir mühendis projeci mühendis betonun içine yerleştiriyor. Onun nasıl yerleştirileceğini nasıl kıvrılacağını ifade ediyor. Sonra birileri de onu şantiyede tatbik ediyor. Onların kalitesinden Emin miyiz? Nasıl emin olabileceğim? Bunlar standart şeyler değil. Tabii. Şimdi Türkiye'de dünyada olmayan daha önce de çok söyledik bir proje yapım sistemi var. Şimdi bu iki ana alan iyi yapmadığımız evet. iyi olmadığımız iki alan projeyi bir... iyi yapmıyoruz ve denetlemiyoruz. Evet. Artı inşaatı da denetlemiyoruz. Evet. Yani o zaman... inşaatı ikinci... belki iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. eskiye oranla iyi müteahhitlerimiz var vesaire tamam kabul ediyorum. Artı şunu da her zaman söyleyeyim. Bütün bunların çok iyi yapıldığı inşaatlar da var. Elbette. Yani, tabii tabii. tabii. Ama bunların azınlıkta olduğuna emin. Evet, yani, ciddi müşavirlik alanı. tabii tabii hiç şüphesiz. Tabii, çok iyi. Tabii. Çok kaliteli firmalar, çok evet. kaliteli mühendislik firmaları, denetim firmaları Elbette. var. Elbette. Ama inanın bunların sayısı Türkiye ölçeğinde bakarsak çok sınırlı. Türkiye'ye genelleyemeyiz bu olumlu manzarayı. Hiçbir şekilde. Türkiye'ye genelleyeceğimiz çok olumsuz bir manzara var. Bakın projeleri Türkiye'de artık bu işi ifrat haline getirdiğimiz bir durum var. Bir takım programlar var. Bu programlar otomatik olarak yapıyorlar. Mühendisin hiçbir katkısı olmadan. Katkısı neden? olmadan. Böyle şey olmaz ya. Yani. Ve Bu dünyada yok. Bu, bu Türk icadı yani. Bu... ...Türk'ün e, nesi diyelim... ...büyük başarısı, başarısı. yani... Evet. Tırnak, e, içinde şey, bir... ...tırnak içinde söylüyorum evet. yani... ...inanılmaz bir şey... ...bu kadar kötüye kullanılmaz... ...bilgisayar teknolojisi... Hı. ...mühendis olmanıza gerek yok... ...bilgisayar kullanmanız yetiyor... ...bakın ben size... ...iki gün eğitim... ...verdireyim... ...siz proje yaparsınız Gürhan Bey... ...inşaat mühendisiniz siz... ...yok, alakam yok... ...vallahi yaparsınız... Yani abartmıyorum. İki günlük eğitim yeter. Bir lise mezunu yapar rahatça. E açıkçası. zaten teknik elemanların çoğu şu anda lise mezunu veya iki yıllık yüksekokul mezunu değil mi? Yani bu... Olabilir efendim. Evet. Şimdi iki yıllık teknik e, okul mezununun da bir, bir fonksiyonu Muhakkak. Var. Elbette. Şantiyede tabii çalışır. Tabii. Ara elemanı olarak çalışır vesaire. Yani bunlar e, yararsız e, şeyler değildir. Ama Burada projeden sorumlu mühendissiniz. Altına imza atıyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi bu e, piyasada belli sayıda sanıyorum 4-5 civarında program satılıyor. Bu programlar çok pahalı programlar da değil. Kolaylıkla erişilen ama çok sayıda sattıkları için sürümden kazanıyorlar herhalde. Bu Türkiye'deki kadar dünyanın hiçbir yerinde bu kadar her şeyi yapan program yok. Ben bunu çok söylemişimdir ama belki bizi yeni izleyenler için tekrar söylemekte yarar var. Ben bunlara bir isim takmıştım uzun zaman önce. Ben bunlara inek sucuk programları diyorum. Doğru. Bir yani yerden fabrikadan sucuk. fabrikada ineği sokuyorsunuz derler ya işte evet. tek, öbür taraftan sucuk çıkıyor. Her şey el, el değmeden hazırlanıyor. Onun gibi. Hakikaten onun gibi. Yani bugün bilgisayar teknolojisiyle mimari planı şeyden alıyorlar e, bilgisayarda çizilmiş mimari planı bu programlara aktarıyorlar gerisini program yapıyor ve bütün demirleri de çiziyor size veriyor. Şimdi bunu yapan da iyi mühendis olmadığı için kontrol etmiyor. Bazen bunlar saçmalıyorlar bu programı o saçmalıkla gidiyor şantiyeye. Şantiyedekiler de artık alışmışlar. Ha bu, bu program... programlar bazen saçmalıyor diyorlar. Kendilerine göre düzeltiyorlar. Doğru mu düzeltiyorlar, yanlış mı düzeltiyorlar? Kimse kontrol etmiyor ki. Şimdi siz bugün en lüks böyle milyon dolarlık şeyler bile prensip olarak bu sistemden geçiyor. Daireler, inşaatlar böyle. Bu kimsenin rahatsız olmadığı böyle bir düzen gidiyor. Yani bunu ben yıllardır erişebildiğim bütün ortamlarda söylerim. Benim yalnız ben değil. Benim bir, bir sürü insan bunu söylüyor. Ama biz yeteri kadar etkili olamadığımızı görüyoruz. Yani bu işi düzeltmemiz lazım. Bu, bu mesleğin de ayıbı zaten yani. İnşaat mühendisliğinin ayıbı. Böyle bir sistemin içinde şey yapmak. Proje böyle yapılmaz. Yanlışlar yapılıyor o nedenle. Demin söylediğim işte zemin etkisini dikkate almayan projeyi ben geçenlerde böyle bir hazır program ...sonucu olarak gördüm. Yok. İnanılmaz bir şey. Yani hmm. bir tecrübeli bir mühendis hesaba bakmadan çizimlerden anlar. Anlayabilir. Yanlış oldu. Ben oradan anladım. Aha. Bu kadar olur yani. Ve yedi kat bodrumu olan evet. bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, evet. Sadece yani, bodrumu yedi kat. Yani bakınız. E bunlar yapılıyor. Çoğu insan görmüyor bunları. Yani. Biliyor muyum? Şimdi bu işler e, bu işlerin bir düzene girmesi lazım. ...düzene girmesi... ...başka aksaklıklar da var... ...onlardan da biraz bahsedelim... ...ondan sonra genel çözümden bahsedelim... ...şimdi ikinci aksaklık... ...kontrol yok... ...yani... ...zaten bu projeleri kontrol de edemezsiniz... ...bu şeyleri... anlatabiliyor muyum... Ortak böyle genel bilgiler veriyorlar... ...sizin kontrol yapabilmeniz için... ...o sistemi tekrar... ...projelendirmeniz lazım... ...tekrar analiz etmeniz lazım... O taşıyıcı sistem vesaire. Zaten gerçek kontrol öyle yapılır ama bunu yapan da kimse yok. İsteyen yok. Ancak büyük firmalar Türkiye'de çok sınırlı bir biçimde yatırım yapmak isteyen akıllı yatırımcılar. Türkiye'deki bu çarpık düzenin farkında olan olanler, yatırımcılar e, buluyorlar yollarını. Yani birilerine gidiyorlar, bilen insanları buluyorlar. Müşavirlik hizmeti, müşavirlik alıyorlar. hizmeti alıyorlar. Ama bunlar çok sınırlı. Kesinlikle genelleyecektir. Yani tamamen istisnai bir durum. Peki hocam mesela bir müşavirlik e, sisteminin e, resmi hale getirilmesi bir çözüm müdür? Gayet. Tabii. Ama orada da müşavirin yetkinliği ve kalitesi söz konusu Efendim, olacak. Tabi. Şimdi bunun bir kurumsal yapısı var, bir de insan kaynağı yapısı var. Tabi. Her şeyden beri işin temelinde insan var. İyi, burada e, işin temelinde ehil inşaat mühendisi var. Evet. Yani işini bilen, kendi branşında ehil olan, bakın her inşaat mühendisi bina projesi yapamaz. Bu bir uzmanlık işidir. Hatta biliyor musun? Hatta inşaat mühendisi şimdi bir de yapı mühendisi deniyor. Yapı mühendisi aslında inşaat mühendisliğinin bir alt dalı. Alt dalı. Nasıl geoteknik bir alt dalıysa yapı mühendisi de o. Yapı mühendisi yani projeyi yapan... Ee, şey yapan insanların bir sürü konuda uzman olması lazım. Bu konuda e, mümkünse zorunlu değil belki ama master eğitimi alması lazım. E, bugün e, konular giderek karmaşıklaşıyor. Yani Daha iddialı yapılar yapıyoruz. Daha çok şey bilmeniz gerekiyor. Çok iyi bilgilerle teçhiz edilmeniz gerekiyor. Üniversitede ama üniversite yetmez. Özellikle uygulamada deneyimle kazanılan bir şey var. Bilgi birikimi var. Şimdi batılı ülkeler yani Türkiye'de de 30 yıldır en azından uğraştığımız e, bu ehil insan yetiştirme ve bunun belgelendirme sistemini çok daha an uyguluyorlar. Bakın İngiltere'de bizim yetkin veya sertifikalı mühendislik dediğimiz sisteme İngiltere'de chartered engineer derler. Charter İngilizce tam anlamıyla ferman demektir. İngiliz kralının fermanıyla onlara yetki verilmiştir. İlk önce gemi mühendislerinden başlamışlar 19. yüzyılda. Daha sonra makine mühendislerine daha sonra inşaat mühendislerine. Hala o isim devam ediyor. Yani... Bakın bu çok önemli yani çok. devletin başının evet. yetkilendirdiği adamsın evet. sen. Evet. Yani. Bakın mühendisliğe ve bilgiye verilen önemin nasıl tescil ediliyor. Şimdi bütün batı ülkeleri farklı isimler altında bu bilgiyi tescil mekanizmasını kurumlaştırmışlardır. Amerika'da bu profesyonel mühendisliktir. İngiltere'de charter işte bu parmanlı farman, mühendis mi diyelim. Sertifikalı mühendis. Almanya'da ona benzer bir sistem vardır. Gelişmiş bütün ülkeler bunu yapmak zorundadırlar. Bakın Gürhan Bey Türkiye'de de çok ilginç. Geçenlerde başbakan enteresan bir şey dedi. İnşaat işçilerini sertifikalandıracağız dedi. Dikkat evet. mi? Evet. evet. Hı? Yani herkes inşaat işçisi olan olan kek. Evet. Çok ilginç bir Abi, haber, iyi. tamam? Tabii bu sırada biz bir toplantıdaydık. Evet. Arkadaş bu haberi cep telefonundan öğrenmiş, tam da bu konuları konuşuyorduk dedi ki, bak Başbakan. Başbakan da bunu söyledi. Evet. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ama inşaat mühendisleri sertifikalandırılmıyor. İşçi ise sert... <gülüyor> bakarsanız Türkiye'de son zamanlarda bu konuda çok gelişme var. Bir sürü meslek dalında mutlaka iyi kötü bir sert... sertifikalandırma sistemi aranıyor. Evet. İnşaat mühendisini aramıyor. Ve en önemli inşaatların projesini yapan insanlardan da böyle bir şey aranmıyor. Kontrol edenlerden de aranmıyor. Bakın istediğiniz kadar müşavirlik sistemi kurun. Kuramazsınız. Altyapısı olmasın. Olmadıktan lazım. sonra. Altyapısı yetkin mühendislik adını verdiğimiz mühendislik sistemidir. Bunu uygulayamazsınız. Bunu tes tesis edemezsiniz. Onun üzerinde müşavirlik sisteminde de kuramazsınız. Yani müşavirlik e mühendislik sistemi zorunludur. Mutlaka olmalıdır. Yani kurumsal yapı olarak olmalıdır. Ama bunun da insan kaynağı yetkin mühendislik sistemidir. Fakat burada tabii çok şöyle bir şey, son bir söz olarak şöyle söyleyeyim. Tabii. Biz burada yapı mühendislerinden, yani projeyle özellikle proje yapımı ve denetimi söz konusuysa bu sınırlı alandan alanla uğraşan mühendislerden bahsediyoruz. Bütün inşaat mühendislerinde bu kapsamıyor. Çünkü bütün inşaat mühendisleri eyvah hepimizi imtihana mı alacaklar diye tepki gösteriyorlar. Böyle bir şeye gerek yok. Hayır, tabii. <gülüyor> Ama projeyi yapacak. Projeyi yapmak önemli bir şey. Projeyi denetleyecek. Artı inşaatı denetleyecek olan adamların bu, bu yetkinliğe sahip olması lazım. E bu aynı zamanda e, yeni mezun olmuş bir inşaat mühendisinin şantiyede çalışan inşaat mühendisinin eğitimi açısından da son derece önemli zaten bir me mekanizma. Bu, bu, bu zaten bu yetkin mühendislik sisteminin bir kısmı uygulamada kazanılan deneyimle ilgilidir. Elbette. Yani en azından beş yıl uygulamada çalışacaksınız mesela. Evet. Yani genellikle Amerika'daki uygulama böyledir. Ondan sonra bir takım imtihanlara gireceksiniz ve eğitiminizi sürekli yenileyeceksiniz. Hayat boyut eğitim diye bir ...şey var. Yani mesleki eğitiminizde... ...alma devam edeceksiniz. Ee, Türkiye'de kısmen uygulanıyor... ...böyle ama yani bu amaçla değil. Bir takım puanlama sistemleri var. Anlatabiliyor muyum? Belli... ...meslekçi eğitimleri sürekli... ...alıp oradan puan alıp... ...mesleğinizi öyle devam ettirebiliyorsun. Evet. Bugün çok önemli... ...bir konuya girdik hocam. Zamanımızı da... E, ...tamamladık. Evet. Ama önümüzdeki programda... Buna devam edelim. Yani önümüzdeki ayın programında... ...gerçi o da e, yılın son programı olacak. Aralık evet, ayının evet, son programı olacak. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Bir, çok temel bir konuda uyarılarınızı aktardınız. İnşallah bu ciddi bir tartışmaya yol açar. Umarım. Türkiye'de, akademide... E, ...ve e, bunun e, tartışılması için de mikrofonlarımızı aç, açarız. Değil Memnuniyetle. Mi? Evet. Evet, tabii. Bunun üzerine e, defalarca program yapabiliriz. Sağ tabii. olun hocam, çok teşekkürler. Evet. evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte oldukça ciddi, önemli ve tehlikeli konulardan bahsettik. E, Açık Radyo'nun podcast bölümünde e, 3-4 gün sonra dinleyebileceğiniz bir programdır. Ses kaydını ...dinleyebilirsiniz, arzu ettiğiniz takdirde... ...kopyalayabilirsiniz. Bu günkü programımızın... ...destekçisi Selçuk Özdil... ...arkadaşımıza da teşekkürlerimizi... Selçuk e selamlarımızı gönderelim. Evet, selamlarımızı da gönderiyoruz, teşekkürlerimizi de... ...gönderiyoruz, yakında... ...onunla da bir evet, program yapacağız, yapacağız değil evet. mi evet. hocam? Evet. Ee, evet efendim, gelecek hafta... ...yeni bir Altın Saatler programında... ...görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hoşçakalınız.